Kıssayı Nuh aleyhisselam. Hazreti İdris göğe çekildikten sonra Adem oğulları doğru yoldan ayrıldılar ve putlara tapar oldular. Cenab-ı Hak onlara Nuh aleyhisselamı gönderdi. Hazreti Nuh nice yıllar kavmini tevhide davet eyledi. Yalnız oğulları sam ve ham ve yafes ile zevceleri ve diğer pek az kimseler iman edip sahiri kulak asmadı. Hatta kendisinin yam namında bir oğlu dahi imana gelmedi. Nuh aleyhisselam kavmine nasihat ettikçe onlar ona Cevrü eza ve onu tahkir ve istihza ederlerdi. Nihayet kendisine yes geldi. Ve onlara beddua etti. Duası makbul oldu. Ve gemi yap diye Allah tarafından kendisine vahiy geldi. Hazreti Nuh kırda ve sudan uzak bir mahalde gemi yapmaya başladı. Kavmi oradan geçerken onunla eğlenirlerdi. Ve peygamber idin dülger oldun derlerdi. O dahi hoş imdi. Biz de sizinle eğleniriz derdi. Gemi bitti. Tufan alametleri zuhur etti. Hazreti Nuh müminlerle gemiye bindi ve her nevi hayvanlardan birer çift aldı. Her taraftan su yürüdü. Hazreti Nuh oğlu yağmı dahi gemiye davet eyledi. Ben dağa çıkar kurtulurum diye gemiye girmedi. Bugün Allah'ın merhametinden başka sığınacak yer yoktur diye Hazreti Nuh nasihat ederken araya bir dalga girdi, yam boğuldu. Babalık bu ya Hazreti Nuh mükedder oldu. Ne çare ki Cenab-ı Hak cümle müşriklerin helakini irade buyurmuştu. Yam dahi müşrik olduğundan onlara katıldı. Tufan her tarafı kapladı. Su dağları aştı. Yeryüzündeki insanlar ve hayvanlar hep telef oldu. O halde Nuh'un gemisi dağlar gibi büyük dalgalar arasında yüzerdi. İşte bu veçh tufanın hükmü altı ay kadar sürdü. Sonra Allah'ın emriyle yağmurların arkası kesildi ve sular çekildi. Gemi Cudi üzerine oturdu ve gemidekiler selamet buldu. Alem bir başka alem oldu. Ondan sonra Nas, Hazreti Nuh'un üç oğlundan üredi. Onun için Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem denildi. Arap ve Fars ve Rum'un babası Sam ve Sudan halkının babası Ham ve Kabaîlî Türkün babası Yafest'tir. Adem oğulları böyle bir büyük bela görmüşken sonra yine azıttılar ve yollarını sapıttılar. Tevhidi bariyi unuttular, putlara taptılar. Nitekim tafsilatı ileride beyan olunacaktır.